Muhterem hocam Facebook üzerinden Mina Akman sizlere selamlarını iletmişler. Ben endişede kalıyorum sıralı okuya okumayı bilmiyorum diyor namaz kılarken istediğimiz sureyi okuyabilir miyiz? Sadece kıyamda dururken e, bildiğim kadarıyla sure okunuyor demiş ama bu sıralamaya riayet etmeden okuduğumuzda namaz geçerli midir? Evet aslında namazda kıraat farz olan miktarı nedir? Bir ayet-i kerime okumaktır Hanefi mezhebine göre. E, Fatiha'yı okumak nedir? Vaciptir. Fatiha'dan sonra bir sure, zammı sure dediğimiz yahut uzunca bir ayetin okunması vaciptir. Bunlar vaciptir. Evet. Şimdi Peygamber Aleyhisselam'ın uygulamaları genel olarak e, yukarıdan aşağı olmuş. Bazen aşağıdan yukarı okuduğu da var hadis kitaplarında. E fakat bizim Hanefi mezhebinde sünnet olarak neyi kabul ediyoruz mesela El tara'yı ele alalım son 10 sure olsun El tara'dan sonra ne var li ilafi kurayşin ne var ondan sonra erayit ellezi yükezzi bu bittin ondan sonra inna atayna diyoruz böyle yukarıdan aşağı mümkün mertebe sırayla atlayacaksak 2 sure atlamak suretiyle okumak sünnettir ancak e, hanımefendi e, yeni e, bu ibadeti yerine getiriyor. Bazı hı hı. noktalarda tam bilgisi yoksa. iki e, yaşlılık sebebiyle unutuyor olabilir. Başka sebeple e, yani tam sırayı bilemiyor olabilir. Evet. Bu noktada yapacağı şey e, öğreninceye, daha doğrusunu icra edinceye kadar... Bilebildiği sureleri, ister yukarıdan aşağı, ister aşağıdan yukarı fark etmez. Okusun ibadetine devam etsin ama bu sırayı öğrenmek çok da zor değil. Mesela inna atayna kelkavtar, bu sureyi biliyor. E diyelim golhu allahu ahad onu da biliyorsa, birinci rekatta ne okuyacak İnna altayna. ikinci rekatta ne okuyacak golhu allahu ahad. E diyelim evet. nas ve felak varsa ezberinde. Üçüncü rekatta felak, dördüncü rekatta nas gibi böyle sıralamayı da öğrenmeye, o sıraya göre ibadetlerini sünnete uygun yapmaya çalışsın. Ama aşağıdan yukarı okuması onun namazını bozmaz. Çünkü bir henüz o işe tam aşinalık söz konusu değil. Bu noktada mekruh olması da belki söz konusu olmayacak. Ne zamana kadar? Daha doğrusunu. Sünnete kadar. uygun olanı öğreninceye kadar. İnşallah Cenab-ı Hak en doğrusunu en güzel şekilde yapmayı nasip eylesin bizlere.